Faustin ileriye çıktı ve delikanlının sorusu üzerine günü ve saati de belirterek doğum yılını söyledi. Noel bize tüm etkinlikleri için yalnızca bu özel yedeklikten yararlanacağını belirterek küfenin içindekileri masanın üstüne yerleştirmek üzere çıkardı. Yığının içinde bulduğu küçük bir gök günlüğü kitabına bakarak genç kızın ilk soluklarına Satürn'le birlikte Herkül takım yıldızının yön verdiğini anladı. O zaman tek biçimli ve sivri bir uzun çelik çubuğu Mopsus'a uzattı. O da bunu ağzına aldı. Horoz masanın ortasına gelerek sırt üstü yattı. Bu arada sorgucunun tüylerini de buruşturdu. Sonra çubuğun kalın ucunu sağ ayağıyla kavradı sivri ucunu dikey olarak göğe doğrulttu. Noel her an gözlerini yukarıya çevirip küçük mızrağı hafiften eğerek tam Satürn'e neredeyse göğün en yüksek noktasında bulunan parlak yıldıza çevirdi böylece kuş gezegenle manyetik ilişkiye giriyor Faust'in yazgısını okumak üzere açık görüşlü duruma geliyordu mopsus tam anlamıyla kımıldısız sol ayağını bükmüş ay ışınları içinde yüzen ve hiç titremeden kımıldatılmadan tutulan çubuğu bedeninin ortasına dayıyordu gözle görülür bir inanmışlıkla nişan yıldızdan gelen yol gösterici yayıntıları uzun uzun emdi en sonunda horoz çubuğu yeniden gagasına alıp kalktı masadaki nesnelerin arasına yerleştirdi Buradan bir tesbih alıp kendisine açıkça bir aveyi göstererek Faus’nin önüne koydu Boş inançlara kapılan ve kuşun yaptıkları karşısında gözle görülür biçimde heyecanlanmış olan Faustin, Nohel'den Mopsus'un kendisini böyle dindarca bir okumayla yakın bir mutsuzluğu savmaya çağırdığını öğrenince aveyi parmaklarının arasına aldı ve istenen duayı mırıldandı. Küfedeki nesneler arasında bize söylediğine göre ustaca bir preparatla süngerselleştirilmiş samanların bulunduğu uzun bir cam kutunun yanında, neredeyse tümüyle parlak kırmızı bir sıvıyla dolu, ağız yerine de aynı maddeden ince ve dik bir tüple donatılmış küçük bir kristal küre parlamaktaydı. Noel kutuyu açıp bir saman çöpü aldı ve çıkardığı daracık bir mantar yerine hafifçe tüpün içine soktu. Mopsus başını uzatıp tüpü çenekleri arasına aldı, hepsini fazla. Ağustos'un ne sundu, o da delikanlının buyruğu üzerine küreği avucuna aldı. Sıvı sıcağın etkisiyle kaynayarak tüpün sonra da saman çöpünün içinde yükseldi. Saman çöpü yavaş yavaş yüksekliğinin dörtte üçüne dek onunla bağıntı sonucu tümden kırmızıya boyandı. Yükselme sona erince horoz nesneyi geri aldı ve getirip Noel'e verdi. O da bir an çabucak soğuyan sıvının geri dönmesini bekledikten sonra saman çöpünü alıp tıpayı eski yerine yerleştirdi. Delikanlı kendisini soru biçimi altında geçmiş, şimdiki ya da gelecek günleriyle ilgili gerçekleşmiş de olsa içinde sıkıntılı bir kuşku uyandıran elverişli ya da zararlı bir olayı düşünmeye zorlayınca Faustin yeterince aydınlanmadığını söyledi. Kesinlikle açıklayıcı örnekler istedi ve elde etti. Geride kalan zamanda mutlu olay olarak acaba şu kişiyle sandığım gibi karşılıklı ve içten bir aşk yaşadım mı? Kötü olay olarak da Şu durumda tam da korktuğum gibi yüreğime bağlanan şu yürek dile getirmese de beni ayıpladı mı sorusunu seçebilirdi. Bugün de benzer sorular içermekteydi. Gelecekse sorulara sınırsız bir alan sunuyordu. Faustin bir an düşündükten sonra sorusunun içinden sorulmuş olduğunu söyledi. Delikanlı iki parmağıyla eski bir fil dişi zar alıp hemen havaya attı, zar döne döne yükseldi sonra masanın üstüne düştü. Yukarıya gelen yüzü kırmızıyla bir köşede bulunan bir rakamından fazla olarak fil dişinin damarlarıyla oluşturulmuşa benzeyen incecik harflerle şu kısacık tümceyi de taşıyordu. Ona sahip oldum mu? Noel Faustine zarın açınlamasına göre soru biçiminde geçmişte elverişli bir durumu anımsamış olduğunu söyledi. Genç kadın evet anlamında başını eğdi, sıkıntılı ve düş kırıklığına uğramış bir durumda delikanlıdan yanıt istedi. Delikanlı bu yanıtı vermedi ayrıca hiçbir zamanda vermek savında bulunmamıştı. Özden'in kafasından çıkan sorunun kişisel niteliği az sonra anlayacağımız gibi derin bir önem taşıdığından, Noel'e özünden büyülü zarın amacı söz konusu düşünceye şaşmaz bir güvenle, doğrudan verilen bir bilginin yapabileceği gibi, bilicinin düzenlemelerini bile bile boşa çıkaracak, alaycı bir yalana yer bırakmayacak bir biçimde ulaşmaktı. Noel konuşurken zarı gözümüzün önüne koyuyordu. Köşelerinden birden altıya numaralanmış altı yüzeyin tümü harflerle damarlamış, tamarlanmışa benziyor bir kez kırmızı bir kez kara ve her biri benzerinin tam karşı tabanında olmak üzere ayrı ayrı şu üç sözü gösteriyordu sahip oldum mu sahip miyim sahip olacak mıyım Uygun bir olayın mı yoksa ters bir olayın mı seçildiğini delikanlıya kazanan yüzde kırmızı ya da kara bir yazının varlığı belli ediyor, Bilginin süre dizimsel yanı eylemin zamanına bağlı kalıyordu. Rakam her yanda sözün rengine izlemekteydi. Noel eski yıpranmış lüks mavi ciltli ince uzun bir kitabı açtı. Bu bir tür kabala yasasının gizini açıkladı bize. Tüm kitap altışar sayfalık bölümlere ayrılıyor, bunların her biri bir takım yıldıza bağlanıyor, ancak bağımsız ve kısa paragraflar sunuyor, içerdikleri birkaç satır az ya da çok karanlık meseller biçiminde bir insan yazgısını kapsıyordu. Bu eşit bölümlerin her birinin kendi özel sayfa düzeni vardı.'' Delikanlı şimdi cilt gibi kirli ve yıpranmış çok güzel ince kağıttan oluşmuş kitabı hızla gözden geçirmekteydi. Her üç yaprakta, sağda, yukarıda, dış köşede yanlamasına yazılmış bir takım yıldız adı koca büyük harfleriyle şaşırtıcı incelikte metinden iyice seçiliyordu. Noel bu başlıkları okurken yıldızları araştırmalarına göre Satürn eşliğinde Faustin'in doğumunu belirtmiş olan Herkül üzerinde durdu ve aranan sağ sözü söz konusu bölümün 6 sayfası içinde yalnızca birincisinin içerebileceğini bildirdi. Yüzey 1'in yengisinden kaynaklanan bu adlandırmayla görevini bitirdikten sonra çok doğru bir araştırma biçimi sağlayan Zar böyle göstermekteydi. Gerçekten de kitabın özel bir incelemesi her bölümün sayfalarına karşılıklı olarak yönlendiren altı değişik tin türü gösterirdi. Böylece tüm sayfa birleri şaşırtıcı bir düşünce benzerliği kendi aralarında birleştirmekteydi. Sayfa ikilerde tüm yapıtta bir tür bağlaşık aile oluşturmaktaydı. Sayfa 6'ların tümüne kadar da hiç boşluk olmadan böyle gidiyordu. Gizli sorgulamasını konumlandırmak üzere geçmişi, bugünü ya da geleceği seçmekle özne yakın kişiliğine önemli bir ışık tutuyor, iyi ya da elverişsiz bir olayı seçmesi de bu ışığı bütünlüyordu. İyimserlik, çekingenlik, hastalık saplantısı, güvensizlik, gözüpeklik, kuşku, öngörürlük, yanılmak bilmez büyülü zarın sezdiği iç soru da inceden inceye görünüyordu. Benimselen araştırma yolu nedeniyle sayfaların altı kat uyumunu zorunlu kıldığından, bu sayısız duyguların derinlemesine incelenmesi, kabala metninin oluşturulmasına temellik etmişti bölüm bir kez yıldızlarca belirtildikten sonra kazanmış fil dişi yüzün sayısı araştırılacak sayfanın numarası oluyordu Noel az önce kristal kürenin duyarlı sıvısıyla üçte ikisi kızartılmış samanı kül bölümünün birinci sayfasının tam orta çizgisi üzerine koydu. Tam olarak basılı bölümün uzunluğunda olan ince çöp yukarı ve aşağı iki marjada sınırı aşmadan ulaşıyordu. Kırmızı bölümü ilk satırdan çıkarak bir paragrafın ortasına doğru geliyordu. Delikanlı bu paragrafa parmağıyla dokundu, Faustin'in yazgısı işte buradaydı. Belirtim yöntemi bu kez de usaldı. Gerçekten de yeni saman çöpünde en yukarıdaki izi yazgısal parçayı gösteren kırmızı sıvının az ya da çok atak bir biçimde yükselişi, öznenin canlılığına ve ruhsal özelliğine bağlıydı. Her sayfanın başından sonuna paragrafların yazılımı, meselse anlatılarda yer alan sanat, yurt ya da aşk coşkusuyla ilgili olarak düzenli bir kreşendo içermekteydi. İşte bu nedenle Noel araştırıcı devinisinde çöpün kırmızı yanını yukarıya getiriyordu. Delikanlı her gösterimden sonra samanın emdiği sıvının yerini doldurmak için kürenin içine kırmızı sıvıdan istenen sayıda damla damlatıyordu. Yoksa sonraki araştırma saptırılmış olurdu. Noel böylece gizemli parçayı bir büyüteç yardımıyla bize okudu. Mopsus da dikkatli dinler gibi göründü. Crisomallo, Bizans'taki sarayının avlusunda adamlarının yardımıyla görkemli koşum altında sabırsızlıktan kişneyen soylu kara atı Barsimes'e bindi. Sonra sevinçle dolup taşarak ovalar ve ormanlar içinde özgürce bir gezi yapmak üzere çıktı. Akşama doğru neredeyse tam konutuna dönmek üzere geri döneceği anda Mahmuz'un kendiliğinden sık ve düzenli bir biçimde atının böğrüne batmakta olduğunu sezdi. Barsimes dört nala ileriye Atıldı, bir daha da hiçbir şey durduramadı kendisini. Karanlık çökünce yol bineceği her yanda izleyen yeşilimsi bir ışıkla aydınlandı. Chris bu ışıkların çıktığı noktayı ararken Mahmuz'unu gördü. Su yeşili bir ışıltıyla ışıldayarak dolayları aydınlatıyor, ayağını kendisi istesin istemesin, sürekli olarak her seferinde biraz daha fazla oymak üzere atın kanlı yarasına getiriyordu. Bu çılgın kaçış yıllarca sürdü. Durmamacasına vurmakta olan Mahmuz, gün boyunca soluk parıltısını koruyor, gece bu parıltıyı bir şimşek parıltısına dönüştürüyordu. Ve Bizans'ta hiç kimse... Grisomallo'yu bir daha görmedi.